Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tolstoy Mum Bu olay derebeylik zamanlarında yaşandı. Her türden derebeyi vardı o zamanlar. Tanrı ve ölüm korkusu olan, insana merhamet etmeyi bilenler de vardı. Hatırlamaya bile değmeyecek köpek gibi olanlar da. Fakat en kötüleri, çamurun içinden çıkmasına rağmen prens olmuş gibi davranan, toprak köleleri arasından yükselip, Amir olanlardı. Herkes en çok onlardan çekiniyordu. Bir beyin çiftliğinde böyle bir kahya vardı. Köylüler bey için Angarya'da çalışıyorlardı. Toprak bol ve verimliydi. Su, çayır, orman hepsi vardı. Ve hem beye hem köylülere pekala yeterdi. Ama bey başka bir çiftliğindeki bir uşağı getirip onlara kahya yaptı. Kahya elindeki gücü geçirir geçirmez köylülerin tepesine bindi. Onun da bir ailesi karısı ve Evli iki kızı vardı epey de para biriktirmişti günaha girmeden rahatça yaşayıp gidebilirdi ama hırs dolu olduğundan günah batağına saplandı köylüleri angarya haricinde işe koşmaya başladı bir tuğla fabrikası kurdu kadın erkek ayırmadan herkesi ölesiye çalıştırdı ve tuğla ticaretine başladı köylüler Moskova'daki beye şikayete gittiler ama işe yaramadı bey kahyayı kovmadı köylüler de elleri boş döndü Kahya köylülerin kendisine şikayete gittiğini öğrenince onları daha çok çalıştırmaya başladı. Köylülerin yaşamı daha kötü olmuştu. Köylüler arasında da güvenilmez insanlar vardı. Kahya'yı arkadaşlarına ihbar etmeye ve birbirlerini dolandırmaya başlamışlardı. Ahali arasında kargaşa çıktı. Kahya bu işe çok kızdı. Durum her gün biraz daha kötüleşiyordu. Halk kuduz, vahşi bir hayvanmış gibi Kahya'dan korkmaya başlamıştı. Kahya köyden geçecek olsa... Onu görünmemek için herkes kurttan kaçar gibi saklanıyordu. Bunu gören Kahya daha çok kızıyor, iyice korkunç oluyordu. Dayakla, ile herkesi canından bezdiriyor. Köylülere yapmadığı eziyet kalmıyordu. Bazen onun gibi zalimlerin ortadan kaldırıldığı oluyordu. Köylüler de bunu düşündüler. En cesurları bir köşede toplanıp konuştu. Bu canavara daha fazla katlanacak mıyız? Zaten mahvolmuşuz. Hem böylelerini öldürmek günah değildir. Paskalya'dan önce bir gün ormanda toplandılar. Kahya Bey'in ormanın temizlenmesini emretmişti. Yemekte şunları konuştular. Ne yapacağız şimdi? İliğimizi kemiğimizi kuruttu herif. Çalışmaktan canımız çıktı. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ne bize rahat veriyor ne kadınlara. Hoşuna gitmeyen en ufak şeyde hemen bize kusur buluyor. Sonra gelsin kırbaç. Semyon kırbacın altında öldü. Anizm zincire vurup öldürdü. Daha ne diye bekleyelim? İşte akşam gelip yine bağırıp çağıracak. Atından indirip bir balta darbesiyle işini bitirmeli. Götürüp bir yerleri gömeriz. Köpek gibi atını da suya salarız. Yalnız anlaşalım. Hepimiz birlik olmalıyız. Kimse ele vermemeli. Bunları söyleyen Vasili Mina evdi. Kahya'ya kini hepsinden çoktu. Kahya her hafta onu kırbaçlıyordu. Üstelik karısını da zorla alıp kendisini ağaççı yapmıştı. Köylüler aralarında anlaştı. Akşam üzere Kahya geldi. Atıyla gelmişti. Ağaçları yanlış kestiler diye hemen azarlamaya başladı. Ağaç arasında bir ıhlamur ağacı da görmüştü. Ben ıhlamurun kesilmesini emretmedim. Hanginiz kesti bunu? Söyleyin çabuk. Yoksa hepinizi döverim. Ağacı kimin kestiğini öğrenmek için herkesi sorguya çekti. Sonunda Sidor'u gösterdiler. Kahya yüzü gözü kan içinde kalıncaya kadar Sidor'u dövdü. Az ağaç kestiği için Tatar Vasili de kamçıdan nasibini aldı. Sonra evine döndü Kahya. Karanlık çökünce köylüler yine toplandı. İlk konuşan Vasili oldu. Ah ne biçim milletiz be. İnsan değil bildiğin serçeyiz. Karşı çıkacağız, karşı çıkacağız. İş başa düşünce herkesin ödü koptu. Serçeler de atmacaya karşı aynen böyle toplanıp teslim olmayalım, karşı duralım derler. Ama atmaca gelince hepsi korkup çalılara saklanır. Atmaca da canının istediğini yakalar, sonra ortaya çıkar serçeler. Cik cik diye sayım yaparlar. Kim eksik, vanka, eh şansı açık olsun. Hep bunu hak etmişti zaten. Siz de böylesiniz işte. Teslim olmayacağız diyorsunuz, olmayacaksınız. Sidoru dövmeye başladığında üstüne atılıp işini bitirecektiniz. Teslim olmayalım, karşı duralım. Haydi oradan. Atmaca gelince çalılara saklanınız hepiniz. Böyle konuştukça konuşular ve Kahya'yı öldürmeye kesin karar verdiler. Pasal haftasında köylere bey için yulaf ekmekleri emredildi. Köylülere bu kadar da fazla geldi. Vasili'nin evinin arkasında bir toplantı yaptılar yine. Adam tanrıyı da unutmuş dediler. Böyle şeyler yapmaya devam edecekse gerçekten ölmeyi hak ediyor. Biz zaten mahvolmuşuz. Bu kez. Piyotir, Miehev'de gelmişti. Miehev gayet uysal bir adamdı ve köylülere katılmıyordu bu konuda. Konuşmaları dinledikten sonra şöyle dedi. Büyük bir günah işliyorsunuz dostlar. Bir insanın canını almak ciddi bir günah. Bir ruhu yok etmek kolay. Peki sonra sizin ruhunuz ne olacak? Adam kötülük ediyorsa katlanmak gerek dostlar. Vasili bu sözlere çok kızmıştı. Sen de bir şey tutturmuşsun. İnsanı öldürmek günahtır. Tamam öldürmek günahtır biliyoruz. Fakat iyi bir insanı öldürmektir günah. Tanrı bile böyle bir itin öldürülmesini emreder. İnsanları kurtarmak için kuduz köpeklere öldürmek gerekmez mi? Bu herifi öldürmemek daha büyük bir günah olur. İnsanların kanını döküyor yahu. Azap çekeceksek insanların iyiliği için çekelim bari. Çözülecek olursak hepimizi mahvedecek adam. Boş konuşuyorsun Miheyevç. Peki İsa'nın yortusunda çalışırsak daha küçük bir günah mı işlemiş olacağız? Yoksa sen çalışmayacak mısın? Miheyev neden çalışmayayım dedi. Çift sürmeye yollanırsam giderim. Ama kendi isteğimle gitmem. Tanrı da günahı kime yazacağını bilir. Kendim için konuşmuyorum dostlarım. Bize kötülüğü kötülükle karşılık vermemizi istese Tanrı bize böyle bir kanun gönderirdi. Ama o başka türlüsünü gönderdi. Sen kötülüğü yok etmek istiyorsun. Ama o senin içinde büyüyor. İnsan öldürmek kolay. Ama kan ruhuna da sıçrar. İnsan öldürenin ruhu kanar. Kötü bir insanı öldürünce kötülüğü de yok ettiğini sanırsın. Sonra bir bakarsın ki Yok ettiğini sandığın kötülükten daha beteri senin içinde büyüyor. Musibete boyun eğersen gün gelir musibet de sana boyun eğer. Köylüler anlaşamamıştı. Fikirler çatışıyordu. Bazıları Vasili gibi düşünüyor. Bazıları da biyotara katılıp günaha girmemeyi, katlanmayı tercih ediyordu. Pazar günü Paskalya kutlandı. Akşam üzeri beyin adamlarıyla gelen muhtar Kahya Mihail Semion için emirlerini iletti. Ertesi gün bütün köylüler yulaf için çift sürmeye hazır olacaktı. Muhtarla beyin adamları bütün köyü dolaşarak herkese ırmağın ardında mı yoksa ana yolun kenarında mı çalışacağını bildirdi. Köylüler sızlanıp yakınsalar da karşı gelmeye cesaret edemediler ve sabah sabanları alıp çift sürmeye gittiler. Kilisede ayin için çanlar çalıyor, ahali her yerde yoğurtuyu kutluyor, erkekler ise çift sürüyordu. Geç kalkan Mihail Semioviç ev işlerini denetledi. Ev halkı karısıyla dul kızı yoğurtu için köye gelmişti, giyinip süslenmiş, Uşağın biri onları çoktan ayine götürmüştü bile. Döndüklerinde hizmetçi semaveri ısıttı. Mihail Semioviç de onlara katıldı. Çaya oturdular. Mihail Semioviç çayını içtikten sonra çubuğunu yakıp muhtarı çağırttı. ''Ey köyleri tarlaya yolladın mı?'' Yolladım Mihail Semioviç?'' ''Peki hepsi gitti mi?'' ''Hepsi gitti. Bizzat götürdüm.'' ''Tarlaya götürdün ama çift sürüyorlar mı?'' ''Git bir kolaçan et. Öğleden sonra benim geleceğimi de söyle. Her iki sabahın bir desyatine toprak sürmüş olacak.'' Hem de düzgün sürülecek. Boşluk bulursam yortu falan dinlemem. üstüne efendim. Muhtar gitmek için kalktı ama Mihail Seminç onu durdurdu. Bir şey söylemek ister gibi yüzünü gözüne buruşturdu. Ama nasıl söyleyeceğini bilemedi bir an. Biraz daha bocaladıktan sonra şunlara söyleyiverdi. Bana bak. Bu soyguncular benim hakkımda ileri geri konuşuyor biliyorum. Kim bana sövüyor? Kim neler diyor? Hepsini bana anlatacaksın. Bu eşkıyaları bilirim. Hiçbiri çalışmayı sevmez. Yan gelip yatmaya... Aylaklık etmeye bayılırlar ama. işkembelerini doldurmaya, yoğurtlara da bayılırlar. Ama çift sürme zamanı geçecekmiş, ekim geçecekmiş, hiç düşünmezler. Kısacası git konuşmalarını dinle, kim neler diyor, hepsini bana bildir. Bunları bilmem gerekiyor. Haydi git şimdi, bana bak. Hiçbir şeyi gizlemeyecek, her şeyi anlatacaksın ona göre. Muhtar dönüp çıktı. Atına binip tarlaya köylülerin yanına gitti. Kahya'nın karısını, kocasının muhtara söylediklerini duymuştu. Yanına gidip adama yalvarmaya başladı. Uysal, iyi yürekli bir kadındı. Elinden geldiğince kocasını sakinleştirmeye, köylüleri kollamaya çalışırdı. Bu kez de kocasından merhamet dilemeye koşmuştu işte. ''Mişanka, kocacığım.'' dedi. ''Şu kutsal günün, yoğurtunun hatırına sana yalvarıyorum. İsa aşkına Angarya'ya koşma köylüleri.'' Mihail Semoviç karısının söylediklerine hiç aldırmadı. Sadece güldü. ''Anlaşılan epeydir sopa yemedin sen.'' dedi. ''O yüzden cesarete gelmişsin. Üstüne vazife olmayan işine karışıyorsun.'' ''Mişanka, canım. Seninle ilgili kötü bir rüya gördüm.'' Gel beni dinle. Bırak şu köylüleri. Bana bak anlaşılan iç yağını çok yiyince kırbaç işlemez sanıyorsun. Ayağını denk al. Çok kızan Mihal Semoviç hala yanan çubuğunu karısının ağzına yapıştırıp oradan kovdu. Börek, etli lahana çorbası, kızarmış tavuz, sütlü erişte, pelte, vişne likörü ve kekle mükellef bir ziyafet çeken Mihal Semoviç karnı doyunca aşçı kadını çağırdı ve şarkı söylemeye zorladı. Kendisi de gitarını alıp ona eşlik etti mihal için keyfi yerine gelmişti. Gitarın tellerini tıngırdatıyor, aşçık adına gülüyordu. Muhtar gelip selam verdi ve tarlalarda gördüklerini anlatmaya başladı. ''Ee sürüyorlar mı? Yetiştirebilecekler mi?'' ''Neredeyse yarısından fazlasını bitirmişler. Boşluk var mıydı? Hiç görmedim. Korkudan gayet iyi sürüyorlar. Toprak nasıl peki? Tam tavında yumuşacık, haşhaş gibi un ufak oluyor dokununca.'' Muhtar sustu. ''Ya benim hakkımda ne diyorlar? Söven var mı?'' Muhtar tereddüt ediyordu ama Mihail Semovic her şeyi açıkça söylemesini emretti. Her şeyi anlat. Senin ağzından çıkmadılar ya. Onların sözleri işte. Gerçeği söylersen ödül var ama onları korursan kamçıyı yersin. Hey Katyuşa şuna bir kadeh vodka ver de cesaretini toplasın. Aşçı kadın muhtara vodka getirdi. Muhtar kahyaya kadep kaldırıp içti. Dudaklarını sildi ve konuşmaya hazırlandı. Ne çıkar bunda diye düşündü. Metedilmemesi benim suçum değil ki. Öyle emrediyorsa gerçeği söylerim. Cesareti yerine gelmişti. ''Homurdanıyorlar Mihal Semovic.'' dedi. ''İyi de ne diyorlar söylesene.'' ''Biri Tanrı'ya falan inanmaz o.'' dedi. Kahya güldü. ''Kim söyledi bunu?'' ''Hepsi söylüyor. İçine şeytan girmiş.'' diyorlar. Kahya yine güldü. ''Her kimse güzel.'' demiş. ''Ama kim ne dedi tek tek söyle.'' ''Mesela Vasca ne diyor?'' Muhtar köylülerin isimlerini vermeyi düşünmüyordu. Ama Vasili'yi öteden beri düşmandı. En çok söven Vasili. ''E ne diyor peki?'' ''Söyle yahu.'' ''Korkunç bir şey söylemiyor.'' Feci bir ölümden kurtulamayacak diyor. Hah aferin. E neden ağzını açıp bakıyormuş da? Öldürmüyormuş o zaman. Eli mi varmıyormuş yoksa? Neyse seninle sonra hesaplaşırız vaska. Ya tişka itin ne diyor? Hepsi kötü şeyler söylüyor. Ne gibi şeyler? Bunları tekrarlamak bile çok çirkin. Neden çirkin olsun korkma söyle. Göbeği çatlayacak, midesi dışarı fırlayacak diyorlar. Mihal Semoviç buna bayılmış, kahkaha bile atmıştı. Bakalım ilk kimin midesi fırlayacak? Bunu kim söyledi? Tişka mı? Hiç kimse iyi bir şey söylemiyor ki. Hep sövüyor. Tehditler savuruyorlar. Peki Pyotr mihev? O ne diyor? O da rezilin tekidir. Ağız dolusu sövüyor değil mi? Yok Mihal Semovic. Pyotr sövmüyor. Neden sövmüyor ki? Köylüler arasında size sövmeyen tek kişi o. Kurnaz bir adamdır. Beni şaşırtıyor Mihal Semovic. Nasıl şaşırttı? Öyle bir şey yaptı ki bütün köylüler şaşırdı. Ne yaptı? Çok tuhaf bir şeydi. Ona uğramıştım. Turkin tepesinin yamacında çift sürüyordu. Ona yaklaştıkça... Birilerinin şarkı söylediğini duydum. Derinden gelen tatlı bir sesti. Sabanın arasında da bir şeyler parlıyordu sanki. Neymiş o? Ateş gibi bir şeydi parlayan. Biraz daha yaklaştım ki ne göreyim. Beş kapeklik bir mumu sabana tutturmuş meğer. Mum yanıyor, rüzgardan da hiç sönmüyordu. Piyotur ise yepyeni bir gömlek giymiş çift sürüyor. Bir yandan da bir yoğurtu ilahisi mırıldanıyordu. Sabanı döndürüyor, sarsıyor ama mum sönmüyordu. Gözlerimle gördüm. Sabanı salladı, ters çevirdi ama mum hiç sönmedi. Peki ne dedi? Hiçbir şey demedi. Beni görünce yoğurtumu kutladı ve ilahi söylemeye devam etti. Peki sen bir şey dedin mi? Demedim. Ama köylüler yaklaşıp onun alay etti. Paskalya'da çalıştığın için günahın asla affedilmeyecek mi mihyeveç dediler. Ne cevap verdi? Sadece dünyada barış, insanda iyi niyet olmalı dedi. Ve tekrar sabana sarılıp atları dürterek ince sesiyle ilahi söylemeye devam etti. Mumsa hep yanıyor, hiç sönmüyordu. Kahya gülmeyi kesmiş, gitarı bir yana bırakmış... Başını önüne eğerek düşünceye dalmıştı. Uzun süre oturduğu yerden kalkmadı. Aşçıyla muhtarı defetti Ve gidip perdenin arkasındaki yatağına uzandı. Sonra da saman yüklü bir arabayı çekiyormuş gibi ahlayıp oflamaya başladı. Karısı yanına gelip onunla konuşmaya çalıştı ama bir iki cevap vermedi. Sadece şu sözler dökülüyordu dudaklarından. Beni yendi. Şimdi anlıyorum. Karısı onu kandırmaya çalıştı. Git de köylüleri serbest bırak. Belki o kadar büyütülecek bir şey değildir. Hiç korkmadan... Neler neler yaptın da şimdi mi cesaretini kaybettin? Mahvoldum ben, beni yendi. Karısı bu kez bağırmaya başladı. Sürekli beni yendi, beni yendi diyorsun. Hemen koş köylüleri serbest bırak. O zaman her şey yoluna girecek. Haydi kalk, ben atını eğerletirim. Atını getirdiler. Karısı tarlaya gidip köylüleri serbest bırakması için kocasını kandırmıştı. Mihal Semoviç atına binip tarlalara yollandı. Köyün çevresindeki çite varınca bir koca karı kapıyı açıp onu içeri aldı. Köy halkı Kahya'yı görünce kaçıştı ve kimi avlusuna, kimi bir köşeye, kimi de bostanına saklandı. Kahya, köyü bir uçtan diğerine geçip diğer kapıya vardı. Kapı kapalıydı. Kahya da at üstündeyken açamazdı. Kapıyı açmaları için seslendi ama cevap veren olmadı. Altından inip kapıyı açtı. Tekrar binmek istedi. Bir ayağını üzengeye koyup eğere oturmak için diğerini de kaldırmıştı ki bir domuz atını ürküttü. Hayvan da çite doğru sıçradı. Ağır bir adam olan Kahya eğere oturamayıp Çit'e doğru yüzüstü yuvarlandı. Çit'teki kazıklardan birinin sivri ucu yukarı doğruydu ve diğerlerinden uzundu. Kahya da tam bu kazığın üstüne düştü. Kazık karnını deldi ve kahya yere yıkıldı. Köylüler tarladan dönerken atları burunlarından soluyarak kapıya yaklaşmak istemedi. Köylüler elleri iki yana açılmış olarak yerde sırt üstü yatan Mihal Semovic'i gördüler. Gözleri açıktı. Bağırsakları dışarı fırlamıştı. Pıhtılaşmış bir kan gölünün ortasında yatıyordu. Toprak kanını çekmemişti. Köylüler korkup atlarını öbür kapıya sürdüler. Sadece Pyotr Miyeveç atından inip Kahya'ya yaklaştı. Adamın gözleri açık, cansız yattığını görünce gözlerini kapadı ve oğlunun yardımıyla Kahya'nın cansız vücudunu arabaya koyup evine götürdü. Bey Kahya'sının yaptıklarını öğrenince günahtan kurtulmak için köylüleri azat etti ve çiftliğini de vergi karşılığı onlara verdi. Köylüler de Tanrı'nın gücünün kötülükte de değil iyilikte de olduğunu anladı. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.